Rabbimiz Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Ademin neslindeniz. Bütün insanlarla kardeşiz. Halu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan en güzeline uyanlardanız. içini hak için ...ışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız, sözlerin en güzeli, ...kalbimizin kandili, aklımızın delili, ...gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, ...kulağımızın nâhmesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an, ufkumuzu yedi kat semanın üstüne çıkaran ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an'dır. İmanla inkârı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten,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 Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem seyirciler, Vakıa suresinin 60. ayet kerimesiyle dersimize devam ediyoruz. 58. ve 59. ayet-i kerimelerde insanın yaratılışına dikkatimizi çekmişti. Yani bizim yaratılışımıza. Suya şekil verdiğini, bizi bir sudan yarattığını, ana rahmine düşen bir sudan yarattığını Allah Celle Celalu haber veriyor. Söyleyin bakalım siz mi yaratıyorsunuz, ben mi yaratıyorum, biz mi yaratıyoruz diyor. Arkasından diyor ki, نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوق۪ينَ Ölümü de aranızda biz takdir ederiz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani kimin ne zaman, nerede, nasıl, niçin öleceğini biz belirleriz. Ve bizim önümüze de kimse geçemez diyor Allah Celle Celaluhu. Yaratmada onun önüne kimse geçemez, ölmede öldürmede kimse onun önüne geçemez, Allah Celle Celaluhu'nun dediği olur. Yeryüzünde de gökyüzünde de her yerde Allah Celle Celaluhu'nun dediği olur. Hani Allah'ın dediği olur diye Türkçe yazılmış bir levha da epece dükkanlarımızda asılır ya, o bir hadisi şerifin tercümesidir. Maşaallahu kan, hadisi şerifinin Türkçe karşılığı Allah'ın dediği olur diye tercüme edilmiş. Hocam ölümü Allah takdir etmiş ama insanoğlu işte ilmi buluşlarıyla inşallah yakın bir zamanda ecelleri uzatacak. Ecel uzamayacak. İnsan 150 sene yaşasa da insanın ömrü uzamamış sayılır. 950 yıl yaşadı Nuh Aleyhisselam. Ömrü uzatılmamıştı onun. Onun ömrünü Rabbim 950 yıl olarak belirlemişti. Ha ilim adamlarımız bir gün bu havanın kirliliğini giderir. Yiyeceklerin hormonlusundan kurtulur, tabi iyisine dönerse suları en saf haline getirir. Tertemiz sular içerlerse Yiyeceklerine, giyeceklerine, gıdalarına, her şeyle iyi olanına döner, döner ve tıp da buna yardım edecek olursa, 150 yıl yaşarsa o günün insanı, ecel uzamamış. Zaten Rabbim o insanların ömrünü 150 yıl olarak takdir etmişti. Yani şu anda bile dünyamızın çeşitli yerlerinde özellikle Kafkaslar örnek olarak verilir. Kafkaslar'da tertemiz hava ile, tertemiz geçi eti yiyerek, geçi sütü içerek bir hayat yaşayan, Amerikalılar gibi böyle dıkınmayan ama yay gibi bir bedene sahip olan insanların 110 yaşına, 120 yaşına vardığını görüyoruz. Onların eceli mi uzadı? Rabbim, Rabbimin o tabiat şartlarına göre yaşayan insanların ömrünün öyle olacağını, Zaten o öyle takdir etmişti. Onun için ecel uzamıyor, ecel kısalmıyor. İnsanoğlu Rabbimin tabiat kanunlarına uyum sağladığı oranda Rabbimin takdirinin tecellisini sağlıyor. O kadar. Ala en nubettile emsalakum ve Sizin benzerlerinizi ve sizin bilmediğiniz bir şekilde ahirette tekrar sizi yapmaya, yaratmaya bizim gücümüz yeter. diyor Allah Celle Celaluhu. Ve kad alim kad alimtumun ula Siz ilk yaratılışı biliyorsunuz. Yani şu anda insanın yaratılışı nedir? Bir hanımla bir bey bir araya geliyorlar ve bunlardan bir çocuk dünyaya geliyor. Bunu biliyoruz. Peki ahirette nasıl olacak? Rabbim diyor ki sizi yeniden yaratacak Allah Celle Celaluhu. Bilmediğiniz bir şekilde yaratacak. Bilmediğiniz bir şekilde ahirette tekrar yaratacak. E olur mu? E bu oldu ya bak bu dünyada oldu ya görüyorsunuz ya. Görüyorsunuz. Ama göz göre göre göre normal hale geldiğinden onun mucizeliği ortadan kalkar gibidir. Aslında kalkmaması lazım. Hani bir yumurtanın içerisinden tavuğun çıkmasını hep görüp durduğumuzdan bize mucizeliği gidiyor onun. Halbuki o da bir mucizedir. Yani tavuktan yumurtanın çıkması bir mucize, yumurtadan tavuğun çıkması da ayrı bir mucizedir ama... Hep görüp durduğumuzdan bu mucizelik bizden gidiyor. Halbuki hiç kuş görmemiş, hiç yumurta görmemiş bir insana bir gün bir tavuk gösterseniz, bak bu canlı gördü, kestiniz etini yedirdiniz. Sonra da tavuk yumurtayı gösterdiniz, yumurtayı yedirdiniz. Dediniz ki bu yumurta bu tavuktan çıkarıyor. Yok canım öyle şey oldu olur benimle dalga geçmeyin deyiverebilir. Aynen ahireti görmeden, ahireti Allah dediğinden dolayı da inanmayan kişiye de bak ahirette de yeniden doğacağız. Olur muymuş öyle şey? Ya bu dünyaya nasıl yeniden doğdun? Bu dünyaya nasıl yeniden doğmuşsan, ana rahminden dünyaya gelmişsen, dünyanın rahminden de ahirete gideceksin. Felevlâ tedekkerûn Bu dünyadaki doğumunuzu görüyorsunuz, biliyorsunuz. Bundan nasihat alıp da ahirete Yeniden doğacağınıza da bir istidlal yoluyla yani delil yoluyla kavuşmanız gerekmez miydi? Bizi Rabbim kendimizden bu sefer dışarımızdaki ayetlerine gözlerimizi çeviriyor. Eferâitüm ma tahrusûn Şu ektiklerinizi görüyor musunuz? Ektiklerinizi. Yani buğday eken buğdayı, arpa eken arpayı, sebze eken sebzeyi görüyor mu? Rabbim diyor ki: e "En tüm tezraunahu em nahnu zariun?" Onları siz mi bitiriyorsunuz, biz mi bitiriyoruz diyor. Bitmesi, neşvi nema bulması, büyümesini siz mi sağlıyorsunuz, biz mi? Bizim yaptığımız ne? Toprağa tohumu saçıp evimize gelip yatmak. Ondan sonra neler oluyor, hiç bildiğimiz yok. Toprağın altında neler oluyor, hiç bildiğimiz yok bizim. Hani üniversitelerin kimya laboratuvarları vardır. Milyonlar milyarlarca lira veya dolarla temin ediliyor orası. Aslında her toprağın altı ayrı bir kimya laboratuvarı olarak çalışmakta. Attığınız bir buğday tanesi, bir haşhaş tanesi, bir karpuz tanesi toprağın altında suyun, toprağın, ısının, ışığın ve havanın bir araya gelmesiyle yeni bir şekle dönüşüyor. yemyeşil yaprağa ve sebzeye ve meyveye dönüşüveriyor. Bunları siz mi yapıyorsunuz? Biz mi yapıyoruz?" diyor Rabbim. "Lev neşa'ulece alnahu tamen tüm tefekkehun. Eğer dileyi vermiş olsak onu kup kuru ezilmiş çöp haline de getiriveririz. Oluyor mu? E oluyor. Tohumun biri bitiyor, tohumun biri çürüyor. Tohumun birini biri kuşa yem oluyor. Hangi tohumun hangi kuşa yem olacağını o Rabbim biliyor. Yani afyonlu haşhaşı saçıyor o. Onu haşhaş demem, küçüklüğünden dolayı. Ne kadar saçtığını bilmez afyonlu çiftçi. Ne kadar saçtığını bilmiyor. Ama Rabbim onun kaç tane olduğunu biliyor. Kaç tanesinin çürüyüp toprak olacağını, kaç tanesinin biteceğini, kaç tanesinin kuşlara yem olacağını, böceklere yem olacağını biliyor. Kaç tanesi bittiğinde kozağında kaç tane kozalağının içinde kaç tane olacağını o Allah Celle Celaluhu biliyor. O kozalağın içinden çıkan haşhaşların kimler tarafından yeneceğini de o Allah Celle Celaluhu biliyor. Ama siz buna hayret edip duruyorsunuz diyor. İnna lemmugramun. Biz borc altına girdik. Bel nahnu mahrumun. Biz yoksul bırakıldık. Diyorsunuz. Eferâ ey tümül mâ ellezî teşrabûn. Ya bir de şu içtiğiniz suya bak. Şu içtiğiniz suya bir bakınız. Baktınız mı? Suya. Muhterem seyirciler. En çok olan en az dikkatimizi çekendir bizim. Hava en az dikkatimizi çekiyor. Su en az dikkatimizi çekiyor. Rabbim örneklerini herkesin bilebileceklerinden veriyor. Hani bunu şöyle de yapabilirdi. Bazı bizim e, bilgiçlik sağlayan yazar çizerlerimiz bunu yaparlar. Adını ömrünüzde duymadığınız bir Gözle görülemeyen küçücük bir canlı varmış. Adını söylesem siz bilmiyorsunuz ben de bilmiyorum. Okuduğum için. Onunla ilgili bilimsel bir araştırmayı allandıra ballandıra yazıyor. Yazsın. İlim adamlarımız da araştırmasını yapsın. Tabiatın tamamı keşfedilsin. Fakat insanlara konuşulurken ve yazarken insanlara yönelik yazarken o insanların da bildiği ...örnekler verilmesi gerekmekte. Su, Rabbim... ...şu içtiğiniz suyu... ...görüyor musunuz? ''E entüm enzeltümuhu minel müzni emnehnül münzilûn'' Bulutlardan o suyu siz mi indiriyorsunuz... ...biz mi indiriyoruz? Biz indiriyoruz diyemiyoruz. Eğer biz indiriyoruz desek... ...dünyanın hiçbir yerinde kıtlık olmaz... Su kıtlığı olmaz. İndiremiyoruz. Hocam işte yağmur bombası onun lafı edildi de uygulanamadı. İlim adamları olmaz demişler. Olması için yağmurun bir kere gelmesi lazım. Bulutun gelmesi lazım. Havada hiçbir şey yok. Bomba atın ne atarsanız atın havaya. Havaya kurşun sıkma olur o zaman. Yeryüzünden buharları gökyüzünde, bulutlarda, yağmura dönüştüren o Allah Celle Celaluhu. Isıyı verip suyu buhar haline dönüştüren o Allah Celle Celaluhu. Yere çekimi veren o Allah Celle Celaluhu. Buhar haline dönüştürdükten sonra göve çekim veren yine o Allah Celle Celaluhu. Levneşâü cealnâhü ücacen. Felevlâ teşkurûn. Yahu dileseydik o suyu acı da yapardık. Tuzlu yapardık. Yapar mı? Yapar. E tuz gölü öyle. Denizlerimiz tuzlu. Ama göllerimiz tatlı. ırmaklarımız tatlı. Ama öyle yerler var ki öyle yerler var ki mesela Edremit'in oralarda dostlarımın bahçeleri var. Hocam 10 metre iniyoruz. Buz gibi su, 20 metre iniyoruz altında kaynar su. Bahçeyi kaynar suyla ısıtıyoruz kış gününde diyor. Üstündeki suyla da soğuk suyla da içimimizi sağlıyoruz. İki yerde, aynı yerde bir tarafta kükürt kokulu sıcak su, öbür tarafta yana başında hemen tatlı içimi gayet hoş olan soğuk su. Bütün bunları yapan aynı dağ, aynı kayalıklar ve onları yaradan Allah Celle Celaluhu. Şimdi bilim adamımız devreye girer, o da bakar, doğru yollarını söyler. Bu şundan dolayı geldiğinden, şu tabakalardan geldiğinden sıcak su, bu şu su tabakalardan geldiğinden soğuk su, bu şu, şu, şu, şu maddeleri ihtiva ettiği için tatlıdır, bu ise acıdır. Onları der de, ...bu acıları yaratan, o sıcak tabakaları yaratan, o soğuk tabakaları yaba yaba yaratan... ...o Allah Celle Celaluhu. Eferâ eytümün nâraletî türun. O yaktığınız ateşi gördünüz mü? Şu anda yakmakta olduğunuz ateş, ısınmakta olduğunuz ateş gördünüz mü onu siz... En en tüm şeceretaha em nahnul munşiun. Onun ağacını siz mi yaptınız biz mi yaptık diyor Allah Celle Celalü. O günlerde ağaç yakılıyordu. Bugün gaz yakıyoruz birçoğumuz. Birçoğumuz hala odunu yakmaya, kömürü yakmaya devam ediyoruz. Ama birçoğumuz da gaz yakıyoruz. Peki gazı biz mi üretiyoruz? Allah Celle Celalü üretiveriyor bize yerin altından bol miktarda. Bütün ülkelere yetecek şekilde üreti veriyor. O Allah Celle Celalu. Nahnu jalna ha tezkiraten ve meta lil <Sessizlik> <Sessizlik> Onu biz bir ibret olarak yarattık ve çölde yaşayanlara bir fayda olarak yarattık o ağacı ve ateşi diyor Allah Celle Celalu. Burada şuna da işaret var. Çölde ateş. Isınmak için değilmiş geceleri yakılan ateş. Çölde etraftan geçen insanlar, yolunu kaybeden insanlar bizi bulsun diye çölde geceleyin yol kaybetmeler. Çok olduğundan sabaha kadar çölde yaşayanlar evin kenarında ateş yakacak bir yerleri olurmuş. Ateşin alevi göksüzüne doğru çıkar. Yolunu kaybedenler. O ışığa doğru gelirlermiş ve yolunu bulurlarmış. Onun için çölde gelip geçenlere fayda yaptık onu diyor. O ateşi diyor Allah Celle Celaluhu. Ama ateş kelimesiyle biz elektrik ateşini de alıyoruz. Suyu yaradan Allah Celle Celaluhu çünkü. Uranyumdan yapıyorlar hocam. Uranyumu yaradan Allah Celle Celaluhu. Hocam kömür yakara elde ediyoruz. Kömürü yaradan Allah Celle Celaluhu'tur. Sudan elektrik üretiyoruz. Suyu da yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Gazdan ateşi meydana getiriyoruz. Gazı da yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. Öyleyse ne yapalım? Fesebbih bismi rabbikel azim. O büyük olan Rabbin adıyla onu tesbih et. Ediyor muyuz? Ediyoruz. Nasıl? Rükuda sübhane rabbiyel azim. Sübhane rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim diyoruz. Fe la inqusimu bi ve innehu la kasemun lev talemun azim. Innehu lkur'anun kerim. Şimdi Kur'an'a dikkatimizi çekecek Allah celle celaluhu. Yukarıda geçen ayetler hep Kur'an ayetleri. Böyle geçip gitmesin yalanız. Rabbim Kur'an'a dikkatimizi çekmek üzere yıldızların yerlerine yemin olsun ki ve innehu leğasemun bu bir yemindir. Azimun, büyük bir yemindir. Yıldızlara yemin ederim ki lev talemune azim eğer bilmiş olsanız o yemin çok büyük bir yemindir. Allah celle celayuh yemin ediyor. Yani ben yemine sen bile büyük bir şey. Sen yemine sen bile ye büyük bir şey. Yemin büyük bir şeydir. Onun için diyoruz insanlarımız yemin etme diyoruz. Hani yemin etme inanıyorum diyoruz. Niye? Yemin büyük bir şey. Allah celle celayuh bir şeyi bize anlatacak biraz sonra onun çok önemli olduğuna ifade etmek için. Önce yemin ediyor ne üzerine? Yıldızlar üzerine. Yıldızlar sayısını henüz tespit edemediğimiz, yörüngelerini hakkıyla tespit edemediğimiz yıldızlar üzerine yemin ediyor Rabbim ve diyor ki اِنَّهُ لَقُرْآنُ Kerim O çok değerli, çok şerefli bir kitaptır diyor Allah Celle Celaluhu. Fii meknun, o korunmuş bir kitaptadır. Gizli bir kitaptadır. Yani levh-i mahfuzdadır. La yemassuhu illa O Kur'an'a ancak temiz kişiler dokunabilirler diyor Allah celle celaluhu. Tenzilun min rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'nden tarafından indirilmiştir. Kitabın değeri onun kelamı olmasından kaynaklanmaktadır. Rabbimin kelamı olunca o kelama biz bu anda müminler olarak dokunurken tertemiz olmaya dikkat edeceğiz. Cünüplü iken değmemeye dikkat edeceğiz. Ve her halükarda abdestli iken okumaya gayret göstereceğiz. Dört mezhep imamlarından İmam Malik Rahmetullahi Aleyh hadis dersleri verirmiş. Muvatta isimli elimizde şu anda mevcut hadis kitabı vardır. Kendi döneminde hadis dersleri verirken her gün ama haditte hadis dersini vermek üzere çıkacağında önce banyosunu yapar, tertemiz elbiselerini giyer, Güzel kokularına sürünür, ondan sonra öğrencilerinin huzuruna çıkarmış. Bunun niçin böyle yaptığını sorduklarında Allah Resulü'nün sözlerini söyleyeceğim. Onun için ağzım, yüzüm, elbisem temiz olmalı ve her şey güzel olmalı, güzel kokmalı dermiş İmam Malik Rahmetullahi Aleyh. Hocam abdestsiz Kur'an okunur mu? Bir kere soru şekli yanlış. Sorduğun kitap hakkında bir bilgin olması lazım, o kitaba sevgin olması lazım, o kitaba saygın olması lazım. Halen yaşamakta olan edebiyatçılarımızdan bir tanesinin bir makalesini yıllar önce okumuştum. Diyordu ki, Rus yazarlardan birinden bahsediyor. Onun kitabını okuyorum bugünlerde. Kitabı okumak için kalktığımda önce elbiselerimi ütülüyorum ve ütülü elbiselerimi giyiyorum. Aynanın karşısında saçlarımı tarıyorum ve ondan sonra o Rus yazarın romanını okumaya başlıyorum diyor. Sevdim ben bu makaleyi. Yani o kitaba önem verdiğini, önem verdiği kitabı okumak üzere gelirken ütülü elbise taranmış bir saçla geldiğini ifade ediyor yazarımız. Yahu o yazarı yaradan Allah Celle Celaluhu, bütün yazarları yaratan, kralları yaratan, şahları yaratan, güzelleri yaratan, her şeyi yaradan Allah Celle Celalühün kelamını okumak arzu ettiğimizde, imkanlarımız olduğu takdirde abdestli olmaya dikkat edelim. Ha abdestsiz okunur mu? Diyelim ki yolculuk esnasındasınız. Abdest almaya imkanınız yok. Çantanızda Kur'an-ı Kerim'iniz var. Boş boş gitmektense o anda okuyabilirsiniz. Ama onun dışında abdestli olmaya dikkat edeceğiz biz. Bir arkadaşım anlattı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kavgaların bol olduğu, komünistlerin de epeyce olduğu bir dönemde diyor... Bizim mealcilerden biri, okulun önündeki banketin üzerine uzanmış, yüzüstü yatmış, meali de koymuş, yattığı yerden yere koyulmuş meali okuyor. Komünistlerin epeyce sivrilerinden birisi geldi ve dedi ki, kaldır onu oradan, kaldır onu oradan, yatarak ve yere koyarak Kur'an okunmaz demiş. Bakınız, birisi komünistim diyor, bu da ona komünist diyor, ama o anasından, babasından ve çevresinden aldığı bir terbiye vardı, Kur'an yere koyulmaz diye, onu yerine getirtiyor şimdi, bunu eğitiyor. İkisini de yanlış, bunun da onu okuması gerekirdi. Komünistin o Kur'an'ı okuması gerekirdi, okumuyor. Berkizi okuyor ama yanlış okuyor. Yani ben böyle de okurum. Birilerine tepki göstermek için öyle okuyor. Aslında severek yatma değil onunkisi de. Birilerine tepki göstermek için öyle bir okuyuş şeklidir. Ama mesela bizim Türklerin saygısıdır yalnız o. Göbekten aşağıya düşürmeme, yalnız Türklere has bir saygıdır. Ben bunun devamını istiyorum. Devam edelim biz buna. Ama hacca gittiğinizde bağır yanık bir adam okuyor, okuyor, okuyor. Adam böyle aşkla, şevkle okuyor. Oturmaktan yoruluyor, yatarak okuyor, yere de koyuyor. Ona müdahale etmeyin. Saygı Kur'an ve sünnetle belirlenmemişse, insanların koyduğu saygılar örflere göre değişebilir. Bizde eğer o saygısızlık kabul ediliyorsa biz yapmayalım. Ama adama göre saygısızlık değil saygı. Hatta uykusu gelince de başının altına koyuyor yatıyor. Bundan saygısızlık hissi uyanmıyor. Hatta saygısız saygılı davrandığı durumunda ise ona da biz müdahale etmeyelim. Ama biz hani Türklere has olan bu saygımızla yine devam edelim. Göbeğimizden aşağıya kur'an-ı kerim'i düşürmemeye, abdestli olmaya da dikkat edelim. Ve tecallûne rızgakum, en ne küm tükedi bu? O Allah. Ve tecallûne rızgakum, enneküm ne küm tükedi bu? atlamışız zahit kirmi. Efe biha de la hadisi en tüm müdihinun. Siz bu hadi, bu sözü mü? Küçültü aşağılayıyorsunuz. Yani bu Allah Celle Celâlü Hakkın tarafından indirilmiş bir Kur'an-ı Kerimdir. Siz bu sözü mü aşağılayıyorsunuz? Ve tecralın rızka kum en Yalanlamanız nedeniyle bu yalanlamanızla, yani o kitabı yalanlamakla siz rızkınızı temin ettiğinizi mi zannediyorsunuz? Yani benim gelirim bunu yalanlamaktan geçiyor. Öyleyse yalanlamaya devam edeyim. Ki bunu yapanlar var günümüzde. Eğer kitaba ne kadar Müslümanlara ne kadar yan bakarsan makamın yükseltilir. Müslümanlara ne kadar yan bakarsan efendim imkanlar önünde açılır. Müslümanlardan ne kadar uzakta olduğunu insanlara duyurursan, hissettirirsen birileri sana değer verir. İnancı birileri tarafından bazı insanlarımıza yaygınlaştırılmış. Allah Celle Celalüh diyor ki ama onlar kafirlerin yanında mı izzet arıyorlar? İzzet Allah ve Resulüne ve müminlere aittir diyor Allah Celle Celalü. Bütün izzet Allah'a aittir diyor bir başka ayet-i kerimede. O Allah Celle Celalühen Aziz ismine sarılan Allah'ın Resulü de ve müminleri de izzet sahibi olacaklarını velillahi'l izzetu veli resulihî velil ayet-i kerimesinde Allah Celle Celalü bize ifade edivermiş. İzzeti Allah'tan arayalım. Rızkın Allah'tan geldiğini bilelim. Allah'ın kapısından başka kimsenin kapısını aşmayalım. Rabbimizin tabiata koyduğu kurallara göre hareket edelim. Bir de Kur'an'ın koyduğu kurallara göre hareket edelim. Tabiata koyduğu kurallara göre hareket etmek çalışmayı gerektirir. Çalışalım. Çalışırken bile yaptığımız iş, yani tarlaya baltayı vururken yine Allah Celle Celalüh'ten rızık istiyoruz anlamınadır. Çünkü o tarladan tohumu ektiren, oradan o tohumu çıkartan o Allah Celle Celalüh olduğundan biz aslında tarlayı dırmalamakla kapıyı çalıyoruz. Rabbimin rızık kapısını çalıyoruz. Rızkı başkalarında aramayalım, Allah Celle Celaluhu'da arayalım. Fabrikanın dişlilerini yağlarken de rızkı Allah'tan arıyoruz biz demektir. Çünkü orada işleneceği olan malların ana maddesini de yaratan o Allah Celle Celaluh'tür. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.